Çağırırlar adın, gün geçtikçe artar odun, iki cihanda maksudun, bana seni gerek seni. Mana aleminin büyük erlerinden Yunus Emre'nin hayatı hakkındaki bilgiler yok denecek kadar azdır. Nerede, ne zamanda olduğu, nasıl yaşadığı, hangi zamanda ve nerede hakkın rahmetine kavuştuğu gönül sırlarından olmuştur. Bu büyük hak aşığının 1240 yılında doğduğu, 1320 yılında hakka yürüdüğü tahmin edilmektedir. Bu yıllar Anadolu'yu İslamlaştıran, İslam dinini bu topraklarda kökleştiren başta Mevlana Celaleddin, Hacı Bektaş Veli, Sultan Veled ve Ahi Evran gibi mana ulularının yaşadığı bir dönemdi. Böyle bir zamanda manevi olarak böyle verimli bir ortamda Anadolu'nun ortasında muhtemelen Sivrihisar'ın Sarıköyü'nde dünyaya gelen Yunus Emre'nin Karaman ve Bolu'da doğduğu da söylenmektedir. Yunus Emre fakir bir köylü olarak hayatını sürdürüyordu. Bir dönem kıtlık oldu. Yunus Emre Hacı Bektaş Veli'ye giderek fakirliğini anlatmak istedi. Dağdan alıç yükleyerek... Hacı Bektaş Veli'nin huzuruna çıktı. Ben fakir bir kimseyim. Bu yıl ekinimden bir şey elde edemedim. Şu alıçları kabul edip karşılığında buğday verirseniz duacınız olurum. Hacı Bektaş Veli, Yunus'un bu isteğine şu karşılığı verir. Buğday mı istersin, himmet mi? Fakir bir köylü olan Yunus Emre, ısrarlı bir şekilde... Buğday istediğini söyler Öküzüne buğdayları yükleyen Yunus Emre Köyünün yolunu tutar Köyüne çok yaklaştığı sırada Aklı başına gelir Velayet erinin huzuruna vardım Nasip sundular Ancak buğdayı tercih ettim Gafil oldum Buğday tükenir Ancak himmet Ölünceye dek tükenmez Ebedi olanı Geçici olanla değiştim O nasipten mahrum kaldım. Geri dönüp kapıya geldiğinde artık çok geçtir. Hacı Bektaş Veli şu cevabı iletir. O şimdiden sonra olmaz. O kilidin anahtarı Tapduk Emre'ye verildi. Varıp nasibini ondan alsın. Yunus Emre bu işaret üzerine genç yaşta Tapduk Emre'nin yanına gitti. 30 seneden fazla onun hizmetinde bulundu ve ondan feyiz aldı. Hatta bazı kaynaklar Tapduk Emre'nin kızını Yunus Emre'ye verdiğini, hem talebesi hem de damadı olduğunu kaydetmektedir. Anadolu ve diğer Türk illerinde çok sevilen Yunus Emre'den başka, bu sevgi, saygı ve hayranlık için başka bir örnek yok gibidir. Her bakımdan, inanan insanları birbirine bağlayan manevi bir toplayıcılığı vardır. Onda toplumumuzun iç yapısındaki aynı hisler, duygular ve değer yargıları bulunmaktadır. Onu unutturmayan sebep budur. Anadolu'da Yunus Emre'nin divanının bulunmadığı, ilahilerinin okunmadığı ev yok gibidir. Batı Anadolu'nun birkaç yöresinde Yunus Emre adını taşıyan Makam adı verilen yer vardır. Yapılan araştırmalara göre şiirlerinin toplandığı divan ölümünden 70 yıl sonra düzenlenmiştir. Anadolu'da Yunus Emre adını taşıyan ve Yunus Emre'den çok sonraları yaşamış başka şairlerin yapıtlarıyla karışan şiirlerinin bir bölümü dil incelemeleri sonunda ayıklanmış, böylece 357 şiirin onun olduğu konusunda görüş birliğine varılmıştır. Gene Yunus Emre adını taşıyan ve başka şairlerin elinden çıktığı ileri sürülen 310 şiir daha derlenmiştir. Yunus Emre, sevgiyi Allah ve O'nun yarattığı tüm varlıklara karşı duyulan bir yakınlık, bir eğilim diye anlar. Sevginin anlamı, Yüce Allah'a, ölümsüz olana kavuşmak, O'nun varlığında bütünlüğe ulaşmaktır. Yunus'a göre sevgi, kendini başkasında, başkasını kendinde bulmaktır. Sevginin olmadığı yerde, öfke, kırgınlık, çözülme ve birbirinden kopukluk gibi olumsuz durumlar ortaya çıkar. Sevginin değerini yalnız seven bilir. Sevmek de bir bilgelik, bir olgunluk işidir. Yeterince aydınlanmamış, Allah sevgisinden yoksun kalmış bir gönülde, Sevginin yeri yoktur. Bütün varlık türlerini birbirine bağlayan, onları Allah'a yönelten sevgidir. Yunus emrede yaşamak, Allah'ın yarattığı mucizelerle dolu evrende bulunmaktan sevinç duymaktır. Çünkü Yunus, bütün varlık türlerinde Allah'ın tecellisini görmektedir. Bu nedenle, severek, düşünerek yaşamayı bilen kimse, her yerde, Allah ile karşı karşıyadır. Yaşamak, belli nesnelere bağlanmak, yalnız gelip geçici varlıkları edinmek için çırpınmak değildir. Yunus Emre'ye göre böyle bir yaşama biçimi kişiyi Allah'tan uzaklaştırdığı gibi manevi olgunluktan yoksun kılar. Yunus Emre'nin dilinde bilge kişinin adı Eren'dir. Eren, Barış içinde yaşamayı, bütün insanları kardeş görmeyi, kendini sevmeyeni bile sevmeyi bilen kişidir. Onun gönlü yalnız sevgiyle, dostluk duygularıyla doludur. Erenin gözünde insan bir küçük evrendir. Büyük evrense Allah'ın kuşattığı sonsuz varlık alanıdır. Eren olma aşamasına ulaşmış kişide Erdem, alçak gönül, eli açıklık, yetkinlik, olgunluk, bir bütünlük içinde bulunur. Yunus'a göre ölüm, ruhun gövdeden ayrılıp Allah'a dönmesiyle gerçekleşir. Bu nedenle ölüm, ruhla gövde arasında bir ayrılıktır. Gerçekte ölüm yoktur. Ruhun ölümsüzlüğe ulaşması, yüce kaynağa dönüşü vardır. Çünkü bütün varlık türleri Allah'ın tecellisi olduğundan salt ölüm de söz konusu değildir. Ona göre ölümün bir başka anlamı da bilgiden, erdemden, yetkinlikten ve sevgiden yoksun kalmaktır. Bu dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua Kılanlara Selam Olsun Ecel Büke Belimizi Söyletmeye Dilimizi iken Halimizi Soranlara Selam Olsun Tenim Ortaya Açıla Yakasız Gömlek Biçile Bizi Bir Asan Vech İle Yuyanlara Selam Olsun Azrail alır canımız, Kurur damarda kanımız, Yuyacağız kefenimiz, Saranlara selam olsun. Gider olduk dostumuza, Eremedik kastımıza, Namaz için üstümüze, Duranlara selam olsun. Aşk oldur hakkı seve, Hak derdine kıla deva, Bizim için, Hayır dua edenlere selam olsun. Aşık Yunus söyler sözü. Kan yaş ile doldu gözü. Bilmeyen ne bilsin bizi. Bilenlere selam olsun. Ağla gözüm ağla. Gülmezen gayri. Gönül dosta gider gelmez hem gayri. Ne gam bunda bana bin kez ölsen orada ölüm olmaz ölmez hem gayri. Yansın canın yansın aşkın oduna aksın kanlı yaşım silmez hem gayri. Beni irşat eden mürşidi kamil Yeter ben el daha almazan gayri Varlığım yokluğa değişmişim ben Bugün cana başa kalmazan gayri Fenadan bakiye göç eder olduk Yöneldim şov yola dönmezem gayri Muhabbet bahrinin gavvası oldum. Gerekmez, ceyhuna dalmazam gayri. Söyle aşık bilinden bunu Yunus. Eğer aşık isem ölmezem gayri. Arayı arayı bulsam izini, İzinin tozuna sürsem yüzümü,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 Yunus metheyledi seni dillerde Dillerde, dillerde, hem gönüllerde Arayı arayı gurbet etlerde Ey sevdiğim, canım arzular seni Aşkın aldı benden beni Bana seni gerek seni Ben yanarım dünü günü, Bana seni gerek seni. Ne varlığa sevinirim, Ne yokluğa yerinirim, Aşkınla avunurum, Bana seni gerek seni. Aşkın aşıklar oldurur, Aşk denizine daldırır, Tecelliyle doldurur, Bana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 Seni Eğer beni öldüreler Külüm göğe savuralar Toprağım anda çağıra Bana seni gerek seni Cennet cennet dedikleri Birkaç köşkle birkaç huri isteyene ver anları Bana seni gerek seni Yunus dürür benim adım, Gün geçtikçe artar odum, İki cihanda maksudum, Bana seni gerek seni. Bilmem deyim. Kanda gideyim, Aşkın elinden, Aşkın elinden. Meskenim dağlar, Durmaz kan ağlar, Göz yaşım çağlar aşkın elinden. Kaddim yay oldu. işim vay oldu. Bağrım vay oldu. Başkın elinden. Dinle zarımı, verdim serimi, kodum ağrımı aşkın elinden. Varım vereyim, üryan olayım. Zevke ereyim, aşkın elinden. Yunus'un sözü, kan gözü, Doğrudur özü, aşkın elinden. Bir kez gönül yıktın ise, bu kıldığın namaz değil. Yetmiş iki millet dahi, elin yüzün yumaz değil. Yol oldur ki doğru vara, Göz oldur ki hakkı göre, Er oldur alçakta dura, Yüceden bakan göz değil. Doğru yola gittin ise, Er eteğin tuttun ise, Bir hayır da ettin ise, Birine bindir az değil. Yunus bu sözleri çatar, Sanki balı yağa katar, Halka metaları satar, Yükü gevherdir, tuz değil. Ey yarenler, ey kardeşler! Ecel ere ölen bir gün, İşlerime pişman olup, Kendi özüme gelen bir gün. Yanlarıma kona elim, Söz söylemez ola dilim, Karşıma gele amelim, Nettimse gören bir gün. Oğlan diğer danışmana, Seladır dosta düşmana, Şol dört tek bir namaz ile, Dahi tamam kılan bir gün. Beş karış bez durur donum, Yılan çıyan yiye etim, Yıl gece obrula sinin, Unutulup kalan bir gün. Başıma dikeler hece, Ne erte bilen ne gece, Alemler umudu hoca, Sana ferman olan bir gün. Yunus Emre, sen bu sözü, Dahi tamam etmemişsin, Tek yürüyeyim neyleyim. Üstadıma Gelen Bir Gün Ben Yürürüm Yana Yana Aşk Boyadı Beni Kana Ne Akilem Ne Divane Gel Gör Beni Aşk Neyledi Gah Eserim yeller Gibi Gah Tozarım Yollar Gibi Gah Akarım Gibi Seller gibi Gel gör beni Aşk neyledi Akarsulayım çağlarım Dertli ciğerim dağlarım Şeyh'im Anuban ağlarım Gel gör beni Aşk neyledi Ya elim al kaldır beni Ya vaslına erdir beni Çok ağlattın Güldür beni Gel gör beni, aşk neyledi. Ben yürürüm, ilden ile, Şeyh anarım, dilden dile, Gurbette halim kim bile, Gel gör beni, aşk neyledi. Mecnun oluban yürürüm, O yâri düşte görürüm, Uyanıp melûl olurum, Gel, gör beni, aşk meyledi. Miskin Yunus biçareyim, Baştan ayağa yareyim, Dost elinden avareyim, Gel, gör beni, aşk meyledi. İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen, Ya nice okumaktır. Okumaktan mana ne? Kişi hakkı bilmektir. Çün okudum bilmezsin, Ha bir kuru emektir. Okudum bildim deme, Çok taat kıldım deme, Eri hak bilmez isen, Abes yere gelmektir. Dört kitabın manası, Tamamdır bir Elif'te. Sen Elif'i bilmezsin, Bu nice okumaktır. Yirmi dokuz hece, Okursun uçtan uca, Sen Elif dersin hoca, Manası ne demektir? Yunus Emre der hoca, Gerekse var bin hacca, Hepsinden iyice, Bir Gönüle Girmektir Acep şu yerde var mı ola Şöyle garip bencileyin Bağı başlı, gözü yaşlı Şöyle garip bencileyin Kimseler garip olmasın Hasret oduna yanmasın Hocam kimseler olmasın Şöyle garip bencileyin Bir garip ölmüş diyeler, Üç günden sonra duyalar, Soğuk suyla yuyalar, Şöyle garip bencileyin. Hey Emrem Yunus biçare, Bulunmaz derdine çare, Var imdi gez şardan şara, Şöyle garip bencileyin. Benim adım dertli dolap. Suyum akar yalap yalap. Böyle emreylemiş çalap. Derdim vardır inilerim. Ben bir dağın ağacıyım. Ne tatlıyım ne acıyım. Ben Mevla'ya duacıyım. Derdim vardır inilerim. Beni bir dağda buldular. Kolum kanadım kırdılar dolaba layık gördüler Derdim vardır inilerim Dağdan kestiler bezenim Bozuldu türlü düzenim Ben bir usanmaz ozanım Derdim vardır inilerim Şol düngerler beni yondu Her ağzam yerine kondu Bu iniltim Aktan geldi, derdim vardır, inilerim. Suyum alçaktan çekerim, dönüp yükseğe dökerim. Görün beni, neler çekerim, derdim vardır, inilerim. Yunus, bun gelen gülmez, kişi muradına ermez. Bu fanide kimse kalmaz. Derdin vardır, inilerim. Dağlar ile taşlar ile, çağrayım mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile, çağrayım mevlam seni. Sular dibinde mahi ile, sahralarda ahu ile, abdal olup. Yahu ile çağrayım mevlam seni, gökyüzünde İsa ile, Tur dağında Musa ile, elindeki asa ile çağrayım mevlam seni. Yunus okur diller ile, ol kumru bülbüller ile, hakkı seven kullar ile. çarayım mevlam seni